Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesindeyiz biliyorsunuz. Ee, sadece şöyle ayet metnini bir kere hatırlayalım. Ne, ne konuşuyorduk? Estağfirullah. وَعْلَمُوا <gülüyor> اَنَّ ف۪يكُمْ Rasul Allah. Bilin ki sizin içinizde Allah'ın Resulü var. لَوْ يُطِعُكُمْ ف۪ي min مِنَ الْاَمْرِ eğer o işlerin çoğunda size uyacak olsaydı, size uysaydı, efendim le'anittum, siz zor durumda kalırdınız, sarpa sarardınız, haliniz yaman olurdu, efendim buyuruyordu. İşte bu le'anittumun izahındayız. Yani bir işin sarpa sarması, insanların Peygamber Efendimiz'i, ve tabii onun şahsında yöneticileri çok fazla manipüle ederek hep kendi istediklerini yaptırmaya çalışarak efendim ee, onu böyle bir nevi hani yöneten değil de Söylenenleri yapan konumuna indirirlerse işlerin sarpa saracağını söylüyor. Tabii bilhassa Peygamberimiz için bu böyle. Şimdi zemahşeri bunun detaylı üzerinde durduktun zemahşerinin bir ilavesi var, bir bir hususa dikkatimizi çekiyor. Efendim, e, onu söyleyeceğiz ve devam edeceğiz. E, zemahşerinin ilavesi yine gramerle alakalı arkadaşlar. Onunla ilgili detaylı izahı geçiyorum. E, özet olarak. Mala şöyle olur diyor. İçinizde Resulullah öyle bir halette bulunuyor. Yani Allah Resulü'nün sizin içinizde olması ne demek? Arkadaşlar vahiy geliyor demek. Vahiy gelen yani Allah tarafından bilgilendirilen birini bile insanlar kendi istediklerini yaptırmak için veya doğru bildiklerine her zaman kötü niyetle değil, doğru bildiklerini yaptırmak için yönlendirmeye çalışıyorlar yani. İçinizde Resulullah öyle bir halette bulunuyor veyahut siz öyle bir halette bulunuyorsunuz ki o haleti değiştirmeniz üzerinize vaciptir. Nedir o hal? Siz istiyorsunuz ki o size tabiymiş gibi hadiseyatta olaylarda sizin reyinize göre amel etsin. Böyle istiyorsunuz. Yani bununla ilgili o kadar çok şey söylenebilir ki arkadaşlar. Böyle kendimi zor tutuyorum yani zülfiyare değmemek için. Korkumdan değil, efendim yanlış yerlere uzar diye. Efendim, kendimi zor tutuyorum, hapsediyorum. Ama şunu bilin arkadaşlar. Mesela bakın bu iş hayatından örnek vereyim. En tehlikesiz gene orası. Aile hayatına girince işler biraz sarpa sarıyor. Arkadaşlar siz, mesela ben bu benim çok tecrübe ettiğim bir şeydir. Her kurumda yani öğretmenler var çevremizde. Memur, yani çeşitli memurlar var. Bugün bir memuriyete girmek, Için. Ne kadar uğraşıyorsunuz arkadaşlar? Bir insan ne kadar uğraşıyor? Benim zamanımdan kat kat daha zor şu anda arkadaşlar. Yıll üniversiteye hazırlanıyor, üniversite bitiyor, ondan sonra sınava hazırlanıyor, mülakatı hazırlanıyor, bilmem ne. Giriyor. Ondan sonra arkadaşlar, yani kendi isteğiyle giriyor. Yani o kurumu biliyor, değil mi? Yani milli eğitim nasıldır? Diyanet nasıldır? İşte şu okul veya özel okullarda ve özel şirketlerde fark etmez. Nasıldır? Biliyorsunuz sürpriz yok yani çoğu zaman. Arada sürpriz de olabilir. Kötü sürprizler yani. Onlar hariç. Normal işleyiş için söylüyorum. Ondan sonra arkadaşlar giriyor işe. %90'ı çalışanların sürekli işinden şikayet ediyor. Ben şöyle diyesim geliyor onlara. Tamam kardeşim çık çık bakın şükretmediğiniz zaman az önce ayetleri okuduk arkadaşlar şükretmediğiniz zaman daha aşağıya gideceksiniz bunu aile hayatınıza uyarlayın lütfen birisi öyle yıllarca bana şikayet etti uzun süre ondan sonra ben dedim ki bir gün ee, ya dedim sen ayrıl bu bu kadar böyle çekilmez böyle bir durdu Geri çekildi böyle. Yok hocam o kadar değil dedi. O zaman dedim şikayet edip durma. Çünkü beni kotladın bak. Bu adam geçimsiz, huysuz, kötü ahlaklı. Beni kotladın. Görsem tanımam. Ama senin eşin olduğunu artık biliyorum. O kadar çok anlattın ki. Senin çocuklarını da ben kotladım. Bu geçimsiz adamın çocukları. Yani sen devamlı etrafta anlatarak bir, kendini zavallı konumuna düşürüyorsun. Zavallı. Kurban. Bu psikolojinin sahasına giriyor. İki, karşındakini benim gidip test etme imkanım yok. Doğrulama imkanım yok. Fasık sana haber getirirse diye daha yeni okuduk yani. Ee, efendim. Dolayısıyla ister istemez yani ne kadar ben adalet ve hakkaniyeti korumaya çalışsam da beni e, empoze ettin beynime dolayısıyla yarın bir gün senin oğluna kız isteyecek olsalar bana sorsalar ben derim ki ya bilmiyorum oğlanı ama babası çok geçimsiz derim yani niye benim? beni çünkü öyle işledin anlatabiliyor muyum bilmiyorum arkadaşlar böyle çeşitli sorumluluklardan şikayet edenler var ama yani o, o sorumluluk o makamın gereği bırak o zaman makamı Birine de dedim bunu. Dedim ki işte devamlı makamın gerektirdiği sorumluluklardan şikayet ediyor. Dedim ki kim olduğunu neresi olduğunu söylemeyeceğim tabii ki. Dedim ki bırakabilirsiniz dedim. Yani tenzihli rütbe yaparsın. Amir değil memur olursun. Oh devamlı bize yani siz çok rahatsınız diyor da biz işte şöyleyiz. Tamam siz de bizim gibi olabilirsiniz yani memur olabilirsiniz. Bir daha şikayet etmedi en azından benim yanımda. Yani bu bir şeyi isteyerek yani bir makama gelmek için araya adam sokuyorsun, gece gündüz kapılarda yatıyorsun o makama gelmek için. Sonra da yakmıyorsun, şikayet ediyorsun. Bu kuruma girmek için sınavlara, seni zorla mı buraya aldılar kardeşim? Annenden doğduğunda bu kuruma gidecek diye böyle zorla bir devlet icbar mı etti? Hayır, sen kendin, kendin istedin, kendin hazırlandın. Bak evlilikte böyle. Arkadaşlar, kendine, psikoloji bunun üzerinde çok duruyor. Ee, hayatta başınıza gelenlerin, sizin isteğinizle ilgili olan kısmını görmedikçe o durumu düzeltemeyeceksiniz. Yani kendinizi devamlı kurban. kurban. Mesela diyor ki, bak en kurban olan şeylerden bir örnek vereyim size. Babam okutmadı bizi diyor. Bu artık giderek azaldı ama eskiden daha çoktu. İşte babam okutmadı. Eyvallah, yani onaylamıyorum, keşke okutsaydı. Ama okutmamış ve geri dönüşü yok. Fakat kardeşim şu anda kitap okuyabilirsin, dil öğrenebilirsin, bir sanat öğrenebilirsin. İlla diploma gerekmez yani il, ilim yapabilirsin. İlim yapabilirsin, bir sanat yapabilirsin, bir hayır işlerinde yapabilirsin. Yani böyle bomboş oturup bitki gibi yaşaman gerekmiyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bir bizim için takdir edilen var, bir de o takdire bizim verdiğimiz bir karşılık var arkadaşlar. İşte bizim hayatımızı belirleyen şey, bizim o takdire verdiğimiz karşılıktır. Sürekli şikayet edip, hep böyle mutsuz, hep karamsar, hep her şey çok kötü, hep ona hayat kazık atmış, hep ona kader tokatlamış. Böyle mi? Böyle bir insan. Yani seni görünce insanlar sokak değiştirmek istiyor. Eyvah, gene dert dinleyeceğiz diyor. Telefonda adını görünce. Nereden biliyorum bunları arkadaşlar? Oluyor yani bu. Adını görünce diyorsun ki, ay şimdi kim bilir acaba gene ne anlatacak diyorsunuz. Yani. Bakın, bulunduğunuz yere, bulunduğunuz e, ortama karanlık getiriyorsunuz. Karanlık. acılık söylemiyorum bakın. Poly yani aptalca kafana vursalar bile sesini çıkarma demiyorum. Haksızlıklara boyun eğ demiyorum. Sadece işte bana haksızlık yapıldı. Tamam ayrıl oradan. Dünyada rızık mı yok? Rahmetli Mehmet Zahit Kotku'nun bir konuşmasını dinlemiştim. Ee, diyor ki, insanlar diyor memuriyetten ayrılmamak, ya yani memuriyeti kaybetmemek için sürekli tavizler veriyorlar diyor. O zamanı hatırlayın, 70'leri, o yılları yani konuştuğu yılları. Sürekli tavizler veriyorlar, halbuki rızık kapıları içinde en dar olan memuriyettir diyor. Yani çünkü sana o kolay gelmiş garanti iş. Hani SSK'sı var mı SSK'sı diyordu ya. Garanti iş. Oraya kapağı atmışsın. Artık ölene kadar veya emekli olana kadar seni oradan kimse oynatamaz. İşine geliyor. O kısmı söylemiyorsun. Sürekli diğer efendim tersliklerden şikayet ediyorsun. İnşallah anlatmak istediğim anlaşılmıştır. Lider de böyle arkadaşlar. Her ne kadar... Bugün artık neredeyse Müslümanlar tarafından bile reddedilse dahi Kur'an bize hala, bugün okuduk daha, Kur'an'ın nasıl hakim bir kitap, bazıları Kur'an'ı bırakıp başka kitaplar alıyorlar, başka sözler alıyorlar. Arkadaşlar onlardan olmayacağız değil mi? Efendim, Kur'an bize hala ailenin reisinin erkek olduğunu söylüyor. Olağanüstü bir durum olmazsa, yani bir... Aşırı bir hastalık, bir bunama, bir işte karını zararını bilemeyecek çok ahlaksız bir yanlışlık, kumar bağımlılığı gibi veya bir takım başka şeyler olmadıkça ailenin reisi erkektir. Nasıl yani falan diyorlar gençler. Sevmiyorlar yani birinin reis olmasını onlara. Reisi sevmemeyi bırakın arkadaşlar. Dün Dünya Kadınlar Günü'ydü. O vesileyle tekrar paylaşanlar oldu. Peygamberimiz veda hutbesinde kadınlar size Allah'ın emanetidir diyor ya erkeklere. Ondan bile rahatsız oluyorlar bazı feministler arkadaşlar. Diyor ki ne demek emanet? Ben kendime bakarım. Emanet falan değilim ben kimseye diyorum. Yani o kadar değişti zihniyet. Neyse. Şimdi ben diyorum ki bu reislikten rahatsız olanlara, kardeşim işte evlenirken evlenirken bu adamın aile reisi olmasından ben rahatsız olur muyum? Bu bana son sözü söylediğinde beni rahatsız eder mi? O gözle de bakacaksın. O gözle de bakacaksın. Sen yanımda nasıl durur? Boylu postlu mu diye bakıyorsun? Kriyek kart bana ne kadar olur limiti? Ona bakıyorsun. Bir şeylere bir şeylere bakıyorsun. Ondan sonra çocukların eğitimi zaten, zaten erkekler gönüllü olarak zaman içinde liderliği bıraktılar arkadaşlar. Kavvam olan erkek kalmadı. Çünkü kavvam demek bak okuduk ya savaşla ilgili ayetlere. Arkadaşlar makam demek sorumluluk demektir. Her makam için geçerlidir bu. E çocukların okuluyla ilgilenecek, ibadetleriyle ilgilenecek, ahlaklarıyla ilgilenecek. Bir çocuğun arkadaşlar sosyal hayata intibakı baban üzerinden olur. Onunla ilgilenecek çocuğun sosyal zekası babadan geldiğini söylüyor araştırmalar. Onlar da de bir değişiyor yani son durum öyleydi. Efendim yani onunla ilgilenecek çocuğa bir çevre sağlayacak. Çünkü bir kadın ne olursa olsun arkadaşlar ailenin toplum içindeki statüsü Erkeğin yeriyle belirlenir. İster istemez yani ben gerçeklikten bahsediyorum. Yeryüzünde dağlar vardır, göller vardır demek gibi bir şey bu yani. İster kabul edin ister etmeyin. Niye dağlar var, niye göller var her yer dümdüz olsaydı demekle olmuyor yani. Elhasıl arkadaşlar işte herhangi bir yöneticiden o yöneticiliği alıp ben söyleyeyim o yapsın dersen Acizane kanaatim bu ayetin kapsamına giriyor. O iş tepe taklak gider. O zaman sen yönetici ol. Sen yönetici ol. Olabilir, bu da olabilir. Ama oradan ne çıkar onu da psikiyatriye bırakıyoruz, psikolo psikolojiye bırakıyoruz. Yalnız bu psikoloji de arkadaşlar bize her zaman çok düzgün rehberlik etmiyor. Çok düzgün rehberlik etmiyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor, seçici olmak gerekiyor. Demek ki Zemahşeri diyor ki, siz istiyorsunuz ki peygamber size tabiymiş gibi hadisatta sizin rehinize göre amel etsin. Halbuki öyle yapsa haliniz yaman olur, helake giderdiniz. <tuhuk> Velakin Allah'e habbebe ileykumul imane. Velakin Allah size imanı sevdirdi. Devam ediyor. Şimdi yeni bir cümleye geçtik ayetin içinde. Yani böyle yapsaydınız helak olurdunuz, olmadınız. Çünkü Allah size imanı sevdirdi. Burada şimdi bu iman ve sevgi meselesi konuşulacak çok hayati bölümler var. İmanı size sevgili kıldı. Binaenaleyh iman ettiniz. Bu gösteriyor ki, buradan sonraki cümlelere çok dikkat edin arkadaşlar. Bu gösteriyor ki iman etmek için yalnız marifet kafi değil. Yani bilmek. Zaten onu biliyoruz. Öyle olsaydı müsteşrikler yani oryantalistler, bu batılı İslam araştırmacıları bunların tamamı benden daha âli. Bir defa kesin. Tamamı. İslam'ı benden çok daha iyi biliyorlar. Bilgi bakımından yani. Ama iman etmediler. Bilmek imanı getirmiyor doğal olarak. Bir irade fiili olabilmesi için imanın sevmek de lazım. İman bilmek yanında sevmeyi de gerektiriyor. Hatta bilmek olmasa da olur, sevmek olması olmaz. Bunu da ben ekliyorum. Bu haysiyetle Elmalı diyor, dinin başı muhabbettir. Arkadaşlar onun için Sevdirerek anlatın var ya, bazen o dozunu aşıyor, bazı teknik konulara da geçiyor. O, o zaman çok katılmıyorum ama din anlatan kişinin özellikle küçük çocuklar tarafından sevilen kişi olması lazım. Çünkü o paketi bütün olarak alıyor çocuk, ayırt edemiyor. Mesela ben... E, aşağı yukarı 20'li yaşlardan sonra bunu ayırt etmeyi öğrendim arkadaşlar. Birini sevmem gerekmiyor. Eğer bana faydalı şey öğretiyorsa, güzel doğru bilgiler öğretiyorsa, karakterini sevmeyebilirsin, sana sert davranabilir, bazı hocalar zordur yani. Hiç oraya takılma, ondan o ilmi almaya çalış. Bunu 20'li yaşlardan sonra hallettim. Hatta şöyle yapıyordum, hocalara özellikle yakın olmamaya çalışıyordum hususi ders aldığımız yani kendi hocamız hariç özel dersler aldığımız gruplar vardı hiç onlarla böyle o ders dışında bir şeyler yaparlar işte falan arkadaşlar odalarına giderler falan hiç gitmezdim çünkü ben onun bir hatasını bir beşeri taraflarını görmek istemiyorum hep dua ederdim benimki doğrudur demiyorum arkadaşlar hep dua ederdim ya Rabbi bu hocanın bir yanlışı varsa da bana gösterme neden uzaklaşayım ki? Çünkü faydalanıyorum ondan. Tabii daha sonra arkadaşlar o gençlik şey kısmı da geçince iyice ondan sonra yanlışı olsa ne olur ki? Kimin yanlışı yok ki? Hani oraya geliyorsunuz sonra. Ama gençken o çok zor. Yani gençken hocaları kusursuz görmek istiyor. İlahiyat fakültesine gelenler zannediyor ki bütün hocalar melek. Hani öyle olacak. Vaiz ya kesin her şeyi doğrudur hani. Vaaz veriyor çünkü. Hani öyle zannediyorlar. E, bu tabii daha böyle e, duygusal bir bakış yani. E, dinin başı muhabbettir diyor Elmalı. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bunlara çok dikkat kesileceğiz arkadaşlar. Geri kalan hayatınız kaç gün? Kaç yıl? Kaç yılınız var yani? Hiç kimse bilmiyor. O zaman arkadaşlar... Biraz sonra da bitebilir, değil mi? O zaman bu bilgiler çok acil hayatımıza geçmesi lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum yani? Ertelenemez yani. Şimdi diyor ki Peygamberimiz: Elmer o aladin halilihi. Halil içli dışlı dost demek. Her dostu da biz Türkçe'ye hepsini dost diye çeviriyoruz. Yetmiyor arkadaşlar. Halil böyle kanka yani. O senin sırlarını biliyor, sen onunkini biliyorsun. İçli dışlı. Elmar ala aladini halilihi. Kişi halilinin, yani sır dostunun. Bak böyle tercüme etmiş Elmalı. Sır dostunun dini üzeredir. Yani senin sırdaşın kim? En samimi, senin her şeyini bilen, en yakın dostun kim? İşte sen onun kadar dindarsın. Onun kadar فَالْيَنْزُرْ اَحَدُكُنْ men يُحَالِلُ Dolayısıyla sizden biriniz kiminle içli dışlı olduğuna çok dikkat etsin. Kiminle birbirini bu kadar sevdiğine çok dikkat etsin buyuruyor. Yine bundan dolayıdır ki Ali İmran suresinin 31. ayetinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِي Bana uyun ki yuhbibkumullah, Allah da sizi sevsin. Yani Peygamber Efendimiz'e böyle söylemesini söylüyor Cenab-ı Hak. Ancak ulema, şimdi buradan sonra sevgi konusunu değerlendirmeye geçti. Onun tahliline geçti. Ulema, muhabbeti tabii ve akli olmak üzere ikiye taksim etmişlerdir. İşte bu yüzden bayılıyorum arkadaşlar bu tefsirlere bir tabii sevgi var, bir de akli sevgi var. Muhammed şey affedersiniz. Muhabbeti tabiiye yani tabii sevgi taba mülayemettir. Taba mülayemettir ve demek taba mülayemet doğal sevgi bir şeyin insan tabiatına uyumlu olması. Yani doğal olarak sevdiğin şeyler demek. Kendiliğinden Onları sevmek için çaba sarf etmen gerekmiyor. Üzerinde düşünmen gerekmiyor. Fıtraten seviyorsun. Muhabbet-i akliyeye gelince arkadaşlar, gayede bir hayru menfaat idrakinden neşet eder. Yani normal şartlarda sevmeyeceksin ama oradan bir hayır geleceğini aklın sana söylediği için seviyorsun. Oradan bir hayır geleceğini işte çalışmayı sevmek, siz söyleyin, okumayı sevmek, öğrenmeyi sevmek, bunlar zahmetli şeylerdir yani. Bunun gibi. Efendim, mesela sıhhat için ilacı sevmek. Kabilinden gayeye nazaran tabi, mebdeye nazaran akli. Yani ilacı normalde sevmezdik ama bize iyi geldiği için bu ilacı çok seviyorum ya. İçer içmez işte ağrım geçiyor diyorsunuz mesela. Bu da çok övün, övün şey siz söyleyin tavsiye edilecek bir şey değil. Ağrı kesicileri övmüş gibi oldum ama hani bazen onlar da hayat kurtarıyor hakikaten yani gününüzü kurtarıyor daha doğrusu. Efendim ne diyorsunuz? Bak bu ilacı çok seviyorum. Yanımdan ayırmıyorum diyoruz. Mesela midesinde problem olan ondan bir tane atıyor yiyebiliyor. Yani o zaman aslında normalde o ilacı sevmez ama yanından bile ayırmıyor bak. Bunun gibi. Fakat mebde yani öyle bir ihtiyaç olmasaydı, öyle bir gaye gözetilmeseydi e, sırf o ilaçla ilişkisi o şekilde başlamış olsa niye sevsin ki insan ilacı? Değil mi? Binaenaleyh mebadisi müktesep olmak itibarıyla o da müktesep ad olunur. Yani e, şey... Siz söyleyin, e, muhabbet yani akli gerekçelerle bir şeyi sevmek başlangıçta ancak sen onun üzerinde düşündüğünde bir emek verdiğinde onu mantıklı bulduğun için, sevdiğin için dolayısıyla bu sevgiye mükteseb diyoruz. Bu cihet yani ne demek? Kulun kendi çabasıyla kazandığı sevgi. Şimdi bunları Allah sevgisine uyarlayın arkadaşlar. Ve bu cihetle bu şuurlu muhabbet yani akıl aklın gereği olan muhabbet iman ve terbiyenin iktisabı haysiyetinde ehemmiyeti haizdir. Yani mesela terbiye metotlarını insan sever mi? Çocuğunuzu terbiye etmek çok zevkliydi, çok sev sevdim vallahi terbiye etmeyi birine diyor musunuz şimdi çocuklarını büyütenler? Soruyorum. Allah insan bakıyor yeni doğan arkadaşlar dişini fırçalamayı öğreteceksin çişini söylemeyi öğreteceksin teşekkür ederim demeyi öğreteceksin elini yıkamayı öğreteceksin sayın arkadaşlar tırnaklarını kesmeyi öğreteceksin efendim taharet almayı öğreteceksin el öpmeyi neyse işte hoş geldiniz demeyi öğretecek yani binlerce binlerce şeyi öğreteceksin ve bunları öğretmek çok zevkli değil çünkü direniyor. Yani ve zaman alıyor. Öyle bir demekle de olmuyor. Ama ne yapıyorsun? Terbiyenin sonucuna bakıyorsun. O çocuk işte mesela kendiliğinden sen hatırlatmadan teşekkür etmeye başlıyor. Sen hatırlatmadan elini yıkamaya başlıyor. Üç yaşında, dört yaşında bunları gördükçe e, mutlu oluyorsun değil mi? Nitekim Hazreti Ömer, bakın yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgi kazanılır. Sevgi böyle illa içinde hazır bulunan bir şey değildir. Merak edenler Elif From'un sevme sanatına bakabilir arkadaşlar. Sevgi geliştirilen, üretilen bir şeydir. Ne yapayım elimde değil sevemiyorum denmez. Aklını kullanırsın. ve Ben mesela şimdi duanızı beklerim sonuna doğru geliyoruz ama gene de muhtacız. Son taraflar daha zor. Yani ortalama arkadaşlar günde en az 5 saat çalışıyorum. Şimdi bu böyle e, dua edin dedim maşallah diyorsunuz. <gülüyor> e, efendim şimdi bu böyle mesela uykusuz. Ramazan benim için her zaman uykusuzluktur. Çok sevin, sevilecek bir şey mi yani? Çok ah, oh oh ne güzel oluyor falan. Öyle mi? Hayır arkadaşlar. Müktesep sevgidir bu. Yani ezber yapmayı seviyorsun, bir hedefin var, o hedefle ilgili işte bir şeyler biliyorsun, o bildiklerine ulaşmak istiyorsun, o dereceye ulaşmak istiyorsun. Ne yapıyorsun? Hiç kimse seni mecbur etmiyor. Bir diploma yok, ekstra bir ücret yok. Yani dünyevi hiçbir karşılığı yok bunun. Tam tersi ben yüzünden oksam siz daha zevkli dinlerdiniz. Daha akıcı olur, daha zevkli olur okuması. Ama... Efendim ben kendimi bunun için zorluyorum ve bunu kendim yapıyorum yani zevk alarak yapıyorum. Onu böyle vaktinde yetiştirdiğimde planladım mesela işte şu saate kadar şu kadar yapmam lazım falan diye. Onlar böyle vakti vaktine olduğunda nasıl mutluluk duyuyorum bundan sonucu itibarıyla. Yoksa işin kendisi değil. Pek çok iş böyledir. Şimdi gençler bize diyor ya işte diyoruz ki mesela yavrum işte soru çöz. Sınava hazırlanacaksın. Bak günde şu kadar yapmam. Canım istemiyor diyor. Canım ona bakarsam ben de 40 yıldır bu kadar insana yemek yapıyorum. Çoğunu istemeyerek. Yani canımın istemesine bakarsam ben kendime kalsam, tek başıma olsam hiç yemek yapmam. Yapmam yani. Çok nadiren yaparım. Veya bir tane yaparım. Bir hafta bana yeter yani. Kavanozlarım onları. Bir hafta yerim yani. Ama yapıyorum çünkü yapmam gerekiyor. Bu yapmam gerekiyor'yu da doğru bulmuyorlar psikologlar arkadaşlar. Yapmam gerekiyor değil, yapmak istiyorum diyeceksiniz diyorlar. Çünkü yapmam gerekiyor kerhen yaptığınız bir şey. Yapmak zorundayım, o yüzden yapıyorum gibi. Efendim bir de yapmak istiyorum. Niye? Çünkü bu aileyi ben dünyaya getirdim bir sebeple işte. Ve bir yere kadar da benim bakmam gerekiyor, benim sorumluluğumda. Dolayısıyla ben bunu yapmak istiyorum. Çünkü bunu bu benim üstlendiğim bir şey. Buna veya yemek yapmak gene zevklidir. Ondan zevk alan vardır. Mesela tuvalet temizlemekten hoşlanan var mı? Ama temizliyoruz. Ne kadar yardımcınız olursa olsun, günde bir eliniz, bir şey siliyorsunuz bir yerleri yani orada. Dolayısıyla allah Teala bize neler neler öğretiyor da arkadaşlar günlük hayatın içindeki yaptıklarımıza bakın. Cenab-ı Hak bize neler neler öğretiyor. Bak Hasan-ı Basri'nin sözü. Onun sözü olmasa ben bu mecliste onu söyleyemezdim. Hasan-ı Basri diyor ki günde en az iki kere eliyle pisliğini yıkayan insan sen neyinle ne kibirleniyorsun diyor. Allah seni buna mahkum etti yani. Allah seni buna mahkum etti Allah mahkum etmeseydi elini sürer miydin yani bir pisliğe? Ama Allah seni ona mahkum etti. Dolayısıyla e, yani sevmenin, e, akli boyutunun, akla dayalı sevginin kendiliğinden, o böyle kontrolsüzce olan sevgiden daha kıymetli olduğunu, acizane ben yarıştırmayalım ama en az onun kadar kıymetli olduğunu ve hayat için gerekli olduğunu düşünüyorum. Nitekim Hazreti Ömer, Ya Resulallah, bak burayı iyi dinleyin. Bu hikayeyi biliyoruz ama konuyu çok güzel açıklıyor. Hazreti Ömer, Ya Resulallah, sen bana iki yanım arasındaki nefsimden başka her şeyden daha sevgilisin demişti. İki yanım arası, yani kendi varlığını söylüyor. Kendimden başka her şeyden daha çok seni seviyorum dedi. Resulullah, ''Ben sana nefsinden de daha sevgili olmadıkça imanın tamam olmaz.'' buyurdu. Şimdi ben bunu çok gençtim okuduğumda, arkadaşlar çocuk yaşlarda neredeyse, ilk duyduğumda. Bana çok şey geldi, yani neden bu kadar sevilmek istiyor ki peygamber? Yani herkes beni kendinden de çok sevecek. Hani bu çok e, övünülecek bir şey değil, güzel bir şey değil. Niye bu, böyle demiş? Sonra arkadaşlar kendimce onu şöyle açıkladım kendime zaman içinde. Çünkü arkadaşlar din nefisle mücadele ederek yaşanabiliyor. Yani dinde ne varsa bir bakın geceleri yanlarından uzaklaşırlar, yataklarından işte ibadet ederler, mallarından verirler, öbürü faizle malına mal katıyor, bu zekatla e, malından veriyor yani. Secde suresi sadece yeter hani bir baktığımız zaman. Yani bunlar hepsi nefse aykırı şeyler. Bu nefse aykırı şeyleri benim yapabilmem için hele sünnette olanları doymadan kalkacaksın, acıkmadan sofraya oturmayacaksın. Keyfi yemek yok yani. Haz için yemek yok. Mala yani konuşmayacaksın. Aman Allahım, gitti konuşmalarımızın yüzde sekseni. Malâ yani yani gel ya laflayalım mesela. Bunu yapmayacaksın. Yani şey Evliya Allah'tan biri yolda geçerken birine nasılsın demiş, karşılaşmışlar, selamlaşmışlar, nasılsın demiş. Yani bir lafı ciddi söylemek nedir? O da demiş ki, 30 bin dirhem borcu olan biri nasıl olursa öyleyim demiş. Gitmiş arkadaşlar, satmış, salmış, 30 bin dirhemi toplamış, o adamın borcunu ödemiş. Ondan sonra demiş ki kimseye nasılsın demeyeceğim demiş. Yani nasılsın? Böyleyim dedi ve sen ay Allah yardımcın Yani o sana söyledi. Sen de Allah'a havale ettin. Sorumluluk yok hiç sana. Böyle sektiriyoruz devamlı. Devamlı taç veren futbolcular gibiyiz yani. yani taca atan yani. Devamlı sektiriyoruz. Efendim hiç üzerimize alınmıyoruz. Şimdi Hazreti Ömer he, dolayısıyla... Peygamberin sünneti böyle olunca mala yani yok efendim samimiyet var iki yüzlük yok işte ne bileyim az yiyeceksin az konuşacaksın vesaire vesaire bunların hepsi nefsi aykırı peki ben kendimi yani nefsimi Peygamberden daha çok seversem o sünneti yapmak için motivasyonu nereden bulacağım onu kendimden daha çok sevmeliyim ki onun sünnetini ben yapabileyim. Kendime böyle açıkladım. Yani yani peygamberimiz beni kendinden çok sevmedikçe imanın kemale ermez dediğinde kendisi için istemiyor bu sevgiyi. Senin e, o imanı kemale erdirmenin sünnetlerle ilişkisi açısından da anlamlıdır burada seçilmiş kelimeler. Bunun üzerine Hz. Ömer bunu duydu ya hemen vallahi sen bana iki yanım arasındaki nefsimden daha sevgilisin dedi. Duygulara hükmetmek böyle bir şey işte arkadaşlar. Öyle mi? O zaman tamam nefsimi arkaya atıyorum dedi. İnsanın kendine hakimiyetini görüyor musunuz? Hiç vakit kaybetmiyor bu insanlar arkadaşlar. Onun için ahlakta hedef Ahmet Hamdi Akseki iyi ben bildiğim için bütün İslam ahlakçılarına göre hedef arkadaşlar kişinin nefsine hakim olmasıdır. Eğer çocuğun kendine hakimiyetini sağlayabilirsen onu öğretebilirsen her şeyi yapabilir. Hayrı da şerri de yani. Ondan sonra iş iman etmesine kalıyor. Resulullah da şimdi ya Ömer imanın tamam oldu buyurdu. Şimdi bu hadiseyi anlattı. İşte Hazreti Ömer'in böyle bir lahza içinde o an yani muhabbetini artırarak kasem ile ikrar verebilmesi sevgisinin akla dayalı bir sevgi olmasından. Ma, ma fi her iki takdirde de nefsi muhabbet bir akıl işi değil doğrudan doğru Allah Teala'nın verdiği bir histir. Yani evet sev, seveceğimiz şeyleri, neyi ne kadar seveceğimizi İmanımız ve gayeyi hayattaki gayelerimiz doğrultusunda aklımızla yönetebiliriz ama sevgi işinin kendisi bir Allah'ın verdiği bir histir. Allah'ın sevdirmediği şeyler düşünmekle sevilemez. Ancak Allah'ın sevdirdiği şeyler bilinmek, düşünülmek sayesinde akıl ile tecrübeyle sevgi şuuruna erilebilir. İşte böyle imanın esası bir sevgiyle alakadar olduğu, sevgi de Allah'ın bir vergisi bulunduğu için burada buyruluyor ki Allah size imanı sevdirdi. İşte bakın arkadaşlar bunu kendimiz için çok istememiz lazım. Allah'ım bana imanı her şeyden daha çok sevdir. Dualarımızda bu. bu var ya kilit gibi ondan sonra bütün hayrın kapıları açılır bütün şerrin kapıları kilitlenir. Çünkü iman senin için her şeyden daha sevgili olduğunda günahlar çirkin görünür, isyanlar çirkin görünür, Allah'ın rızasını kazanılacak işler kolay görünür, koşa koşa gidersin. Çünkü iman her şeyin üstünde. Evet, yani o sayede Allah size imanı sevdirdiği için Resulullah'a iman ettiniz. Sonra Allah size imanı sevdirmekle de kalmadı. ve Kalplerinizde o imanı süsledi. Mu'cebin yani süslemek ne demek? Kur'an kıraatında geçmişti, dualarımızda da geçti. Şeytan insana amelini süsler ifadesi geçmişti. Birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de. Şeytan, şeytanın insana amelini süslemesi ne demek? Ben doğruyum. Çok şahane, çok doğru yapıyorum. Efendim gidişatım çok doğru. Yani insanın kendi yaptıklarını çok beğenmesi, değiştirmeyi bırak. Yanlış bile görmüyor yani yaptıklarında. Şimdi وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinizde imanı süsledi. Ne demek arkadaşlar? Artık siz onda hiçbir şey, hani nasıl diyeyim size zor gelen kötü gelen çirkin gelen hiçbir şey görmüyorsunuz hani en yüksek düzeyde şehadet bile size böyle koşa koşa gidilecek işte ne dediler ahsap suresine sahabe-i kiram bu tamam yani ordular geldi e zaten Allah bize bunu vaat etmişti şehadeti vaat etmişti mücadeleyi vaat etmişti Allah bize yata yata ilerleyecek bu İslam devleti demedi ki yani cihatla dedi Kaç tane cihat ayeti okuduk baştan beri biliyor musunuz arkadaşlar? Yüzlerce, yüzlerce. İşte o sayede Allah size imanı kalplerinizde süslediği için mucebince amel edip peygambere itaat ettiniz o sayede. Yoksa peygamberi itaat ettirmeye kalkacaktınız kendinize. Ve kerrha ilaykumul kufra wal fusuka wal isyan ve Küfrü, fıskı ve isyanı size iğrenç gösterdi. Onun iğrençliğini size gösterdi daha doğrusu. Neyim? Üç şey saydı. Küfür, fısk ve isyan. Şimdi bunları niye ayrı ayrı saydığını anlatacak. Küfür imanın mukabili inkar demek bir de Allah'ın nimetlerini örtmek demek. Yani nankörlük. Kusuk esasen kuruç yani çıkmak demek olup bazen dinden çıkmak manasına kullanılırsa da o küfürde dahil olduğu için yani dinden çıkmak anlamında biz küfrü kullandığımız için yani kitabımız onu kullandığı için burada ondan beri bir mana murad olunması lazım gelir. Yani ve kerraha ileykumul kufra dedi küfür dinden çıkmak. Tekrar fısuka dedi. O zaman fusuk küfürden başka bir şey. Acaba ne? Onu söyleyecek şimdi. Bu sebeple ekseriya sıdkü taatten huruç. Yani sadakat, o imanın gereğine göre yaşamak ve itaat etmekten çıkıyorsun. Yani kavli ve fiili imanın muktezasına uymamak anlamında kullanılır. Küfür anlamında kullanılmaz fısık. İman ediyor ama gereğini yerine getirmiyor. Allah'ın emirlerini, yasaklarını kabul ediyor ama ona göre hareket etmiyor. Bunu konuştuk daha yeni. Burada küfür imana füsuk ve isyan da imanın tezyinine mukabil demek olduğundan, yani yukarıda iman ve imanın süslenmesi geçmişti. Şimdi onların zıtları sadedinde küfür imanın zıttı, füsuk ve isyan da imanın süslenmesinin zıttı. İman neyle süslenir? Salih amellerle. Füsuk ve isyan da insanı salih amellerin dışına çıkaran haller. Fusuk yalancılık ile kavlen sıtku taatdan çıkmak demek. Yani bu burada fusuk e, isyan ayrıca zikredildiği için isyan da ameli olarak e, itaat etmemek adamına geldiği için buradaki fusuk yalan söylemek gibi, ihanet etmek gibi, sözünde durmamak gibi daha çok sözlü sözüne sadık olmamak gibi daha çok sözlü anlamda taatten çıkmak anlamında kullanılıyor. Böyle tercih ediliyor. Müfessirler tarafından böyle anlaşılması tercih ediliyor. İsyan da emri terk ile fiilen taahttan huruç manasında olması müracah görülmüştür. Bu tercih edilmiş. Yani çünkü Kitabullah'ta zayit gereksiz yere tekrar edilmiş hiçbir harf bile olmayacağı için bir yerde val mı gelmiş, fe mi gelmiş bağlaç o bile bir anlam ifade ettiği için Cenab-ı Hak burada fusuk ve isyanı ard arda zikrettiğine göre bunlar eş anlamlı aynı olamaz, aralarında bir nüans olması lazım diyorlar. Dolayısıyla küfür inkardır, fusuk sözlü isyandır, isyan da ameli terk etmektir yani e, ameli bakımdan isyan etmektir diyorlar. Fusuk'u kebaire, isyanı sagayire sarf etmek isteyenler de olmuştur. Yani Fusuk, büyük günahlar için e küçük günahlar için zikredildi diyenler de olmuştur. Şu halde inca ekum fasikun demişti ya ayetin başında bir fasık size bir haber getirirse demişti. Oradaki fasık da sözü iman istikametinde olmayan bir yalancı yahut büyük günah işleyen bir günahkar demek. Yani yalan söylediği bilinen yahut büyük günahları çekinmeden işleyen bir günahkar sana bir haber getirmek isterse olmuş oluyor. Ula ike işte bu sayılanlar yani imanı sevip peygambere itaat eden kalplerinde iman zinetlenip mucebince amel ederek sıdk ile itaat eyleyen ve küfrü füsuku, isyanı menfur görüp nefret edip bunlardan imanın istikametince sadakat ve itaatten ayrılmayan kişiler Ulahumur Raşidur. Rüşte ermişlerdir. Rüşt sahibidirler. Hak yolunda sarsılmadan dosdoğru gidenler bunlardır diyor. Şimdi rüştü açıklayacak. Ama hadi onu da bir cümle onu söyleyeyim. Rüşt hak yolunda salabetü metanet ve kemali isabetle dosdoğru gitmektir. Ee, yani hiç sarsılmadan. Metanet sağlam bir şekilde salabet Yine sağlam demek, sıkı, sağlam bir şekilde. Ve kemali isabet, hiç yanılma yok yani. Ee, mesela rüşk kelimesini biz Türkçe'de ne için kullanıyoruz? Artık doğruyu, yanlışı ayırt edebilecek, kendi zararını, karını ayırt edebilecek. Dolayısıyla kendisi hakkında karar alabilecek yetkinliğe sahip kişi için kullanıyoruz. İşte ulaike humur raşidun dedi Cenab-ı Hak. Kimler için? Arkadaşlar küfürden, fısktan, ısyandan uzak duran kalbine imanı sevdirmiş ve kalbinde o imanı süslemiş. Yani imanı, imanın gereğini o süslemeyi ben öyle anlıyorum arkadaşlar. Haz alarak yapıyor. Yani namaz ona zor gelmiyor. Ağır gelmiyor, yük gelmiyor. Çalışmak, zekat vermek ona ağır gelmiyor, zor gelmiyor, kerih gelmiyor. Çünkü süslü. Bu haberler onun kalbinde ona süslenmiş. Allah Teala hepimize bu mertebeyi nasip etsin inşallah. 8. ayete gelmiş olduk arkadaşlar. Elhamdülillah diyelim. İnşallah Allah fırsat verirse yarın devam ederiz.